Evet herkese merhaba. Açık Radyo'dayız. Ee, yol geçen e, yoluna e, bu haftada e, Evrim Altuğ ve ben Rahmi Ödül ile birlikte başladı. Evrim'i e, sanırım iki ya da üç hafta e, yalnız bırakmak zorunda kaldım. E, yaz okulu e, vardı. Yaz okulu e, Kaz Dağları'nda Ayvacık'ın bir köyünde e, gerçekleşmişti. E, dolayısıyla e, benim için güzel bir deneyim oldu. Dağlar... Ee, ve dağlar ve doğa e, İşçi e, Evrimi ise e, İstanbul'da e, bıraktık Ve o da e, stüdyoyu e, Ve sizleri e, yalnız bırakmadı e, Onun için çok teşekkür ediyorum Evrime e, Yazıl kulu derken e, Metafizik bir bütünlemeye mi kaldın yani <gülüyor> <gülüyor> evet ancak e, yazın e, ya, yazı ben hep yaz hep şey yapıyordum hep sınıfta kalıyorum yazdan yani kışı son var ve ilkbaharı çok iyi biliyorum yazdan hep sınıfta kalıyordum <gülüyor> bu sefer yaza baya çalıştım e, sonunda da e, geçtim yazdan. <gülüyor> sınıf çatışması yaşadım. Hem de nasıl hem de içsel e, sınıf biliyorsun içimizde de bir sürü sınıflar var hem de dışsal sınıflar var. Ekonomi sınıfı. İş sınıfı değil mi? Evet. Business class niye iş, iş sınıfı diye çevriliyor veya çevrilmeli mi? Ne demek business class? Bizenize iş demek aslında. Fakat daha çok hani e, business class e, dendiği zaman bu şeyde değil mi? Uçaklardaki e, özellikle ayrıcalıklı bir e, bölümü e, e, e, gösteriyor. E, bir de ekonomi class var değil mi? Dolayısıyla <gülüyor> üstelik düşünsene bir san... E, işte, ...filika gibi yani... Hı hı. E, ...altı bilemedin on kişilik... ...bir alan. E, gerisi... ...uçağın yani... ...ekonomi sınıfı deniyor ama... ...o alanda yer bulamayan... E, ...business class... ...yolcuları da oluyor diye biliyorum... ...ve görüyorum. <gülüyor> ya bir de... Şöyle bir şey oluyor. Genellikle ekonomik klas arka taraf ve arkaya yerleştikten sonra yolcular öndeki o business klas perdelerle kapanıyor ve neler olup bittiğini merak ediyoruzsa biz ekonomik klas yolcuları olarak arada sırada perdenin arasında hareketler görebiliyoruz ama bir de perde zaman zaman kıpırdıyor. Fakat ekonomik klas gerçekten merak ediyor. Business klas'ta neler oluyor diye ve ve bugün de aslında biz yine gündelik hayatta da bir tür ekonomik klasla yolculuk ediyoruz. Ve biziniz klas acaba ne hatlar karıştırıyor bizim için diye. Neler, ne metinler yazıyor, oynamak zorunda kalacağımız merak ediyoruz açıkçası. Ve kaygılıyız bugün. Yani tam da bu ekonomik problemler hakikaten artık sürekli dalgalanıyor. İşte döviz dalgalanıyor. Dövizle birlikte biz de dalgalanıyoruz aslında. Ruhumuz... Ve bedenimiz e, krizden krize giriyor sadece hani e, doların ya da kurun krizinden söz edemeyiz aslında bedenlerin de kriz var özellikle ekonomik e, klastaki bedenler e, bundan çok etkileniyor. Dalgalan e, sende <gülüyor> kurlar gibi eyşanlı e, ne diyelim market mi? E, ya, evet evet market e, dalgalanıyor ve biz de aslında biraz içindeyiz bu marketin tam içindeyiz pazardayız ve pazardaki bu dalgalanmalar. Ee, bizi de dalgalandırıyor bedenlerimiz de dalgalanıyoruz dalga geçiyoruz dalga geçiyoruz diyebiliriz ama bazen e, biz burada dalgalanmaya devam ediyoruz ülkede mütedil mütedil ılımlı Bazen, bazen çok şiddetli olabiliyor bu dalgalanmalar. Üç beş kuvvetinde. Kuvvetleri var. Ara evet. ara. <gülüyor> evet, evet. Mesela şu anda duruldu değil mi? Yani sakin gidiyor, ılımlı. Yani bir çarşaf gibi olduğu bir dönem var yüzeyin. Şimdi ee, buruşuk günler de geçirdik malum. Evet, evet. Geçen cumartesi 700. Hı -hı. haftasıydı. Cumartesi annelerinin. Bu vesileyle HDP İstanbul galiba milletvekili, gazeteci dostumuz Ahmet Çıkın da Twitter hesabında bu olup bitenlerle ilgili bir paylaşımı vardı. Jean-Paul Sartre Adven hı hı. E, Savaşları zenginler çıkarır, e, fakirler e, karşılığını görür. Evet, evet. Ne halinde bir sözdü. Bedelini evet, fakirler öder. Öders gerçekten. Evet. Yani çünkü savaşanlar, yani birileri savaş çıkıyor yani ama. Business class gibi düşün tabii, Ama öne sürülenler yoksullar oluyor genellikle zaten evet. cephelerde Dolayısıyla kimin için e, savaştığını e, bazen bilmeden insanlar e, içinde e, buluveriyor durumların ve bu durumların hala ne olup bittiğini e, anlamayanlar var. Bizler de e, bu anlamayanlar içinde olabiliriz. ...bizim için bizim adımıza üstelik geleceğimizde karartarak bir takım oyunlar oynanıyor... ...bunu hissediyoruz zaten... ...fakat biz bu oyunda etkin rol alamıyoruz... ...çünkü ne olup bittiğini gerçekten bilemiyoruz... ...ne hatlar karıştırdıklarını bilemiyoruz... ...sadece edilgin, pasif izleyiciler ya da katılımcılar olarak sahnedeki yerimizi alıyoruz... Elimizde tutuşurulan metinler var. O metinleri belki sürekli e, okuyoruz. işte replik yerine bu replikler zaten e, bize veriliyor. Zihnimizde bu replikler var. Bir... Bazen gönüllü, bazen gön gönülsüz sürgünlere dönüşüyoruz. Kesinlikle. Sanırım bununla ilgili de bir kitap getirdin. Evet, hafta. evet, evet yabancı. Ee, ben e, bu karıştırdım ee, Richard Senet'in e, yabancı e, başlığını taşıyan denemelerinden oluşan bir kitap. ...Metis'ten çıkmıştı... ...aslında orada e, Richard Senet Ödipus'tan bahsediyor... ...biz ödü, Ödübüs'e bu ensest ilişkisiyle tanırız ama... ...Ödübüs'ün tanımadığımız... E, ...yönünden bahsediyor Richard Senet ...yaralarından bahsediyor... ...Ödübüs'ün iki yarası varmış... ...bir tanesi... Vallahi e, ...ne zaman Ödipus deser <gülüyor> ödüm kopuyor... Yani ...hepimizin ödü kopar... ...yani gerçekten... ...tüm allak bullak oluyoruz çünkü... Bize e, aklımıza olmadık şeyler e, sokan bir sözcük bu yani hiç düşünmek istemediğimiz üzerinde e, hemen bertaraf etmeye çalıştığımız düşünceler e, uyandıran aslında bir sözcük bir kavram diyelim. Ödübüsün bedeninde iki yaradan biri gizlenemeyen bir köken yarası. Diğeri ise iyileşmiyor gibi görünen gezgin yarasıdır diyor İçer Senet Şöyle aslında Ödüpus geziyor yurdundan çıkıyor dolaşıyor e, ve kimliğini kökenini yitiriyor e, Fakat Ödüpus'un e, e, kimliğini e, tespit etmek e, zorunda kalanlar bedenine bakıyorlar e, Bedeninde de e, ayak bileğinde bir yaraya rastlıyorlar ve bu yarayı bir kanıt olarak aslında kimliğin kanıtı olarak e, kullanıyorlar ee, ayak bileklerindeki yara ilginç aslında. Ayaklar çünkü biliyorsun e, sürekli yürüyen, sürekli gezen göçebe e, organlarımızdır. Yerleşik değildir ama ayakları sanki bir kök gibi ele alanlar var aslında yani a, a, ya o zaman insana bir ağaç gibi düşünüyorsun ayaklarda e, haliyle bu ağacın e, kökleri e, durumunda ve yere bağlıyor toprağa bağlıyor ve dolayısıyla bir köken bir yer ilişkisi nereye ait olduğunu gösteren bir ize dönüşüyor aslında ayak bileğindeki yara ödüpüsün. dolayısıyla bu çocukluktan kalma bu yara izi ödüpus için kökenin göstergesidir bir Ama yarası bu. bildiğim kadarıyla ağaçların da e, hem yukarıda hem aşağıda ayakları var. Yani e, tek bir köke sahip değiller ve yukarıda da tek bir dala sahip değiller. Hı hı. E, çoğul e, e, neredeyse dönüşüme açık aşağıda ve yukarıda olup bitenlere duyarlı hı hı. E, uzantılar e, bunlar. E, diyebilir miyiz? Yani e, aslında... Ayaklarımızın gezginliği aslında doğadaki Köklerin de gezginliğine aslında çok olağan bir yansıma olarak alınabilir mi? Aslında burada yani ben biraz da... E Dedin de doğru fakat özellikle cildelözün bir ağaç e, metaforu vardır bir de rizon rizom metafor evet, metaforu vardır de. dolayısıyla tüm devletçi yapılar hiyerarşik evet. e, ve hiyerarşik e, olarak tabakalaşmış yerleşik yapılardır ve bunları ağaca e, benzetir dolayısıyla her ağacın bir kökü vardır bir kökene gönderme bir kimliğe gönderme yapar fakat rizom ise tam tersidir ayrı kodlarını örnek verebiliriz ayrı kodları hep aradadır, yumruları vardır, gövdeleri vardır ve yan yanlara doğru yatay düzlemde sürekli başka gövdelerle bağlantı kurarak yerin altında yatay olarak örgütlenirler, bir ağ gibi örgütlenirler. Dolayısıyla bunların ilişki kurdukça başka bedenlerle bağlantı kurdukça aslında kimlikleri de sürekli değişir. Çünkü kimlik dediğimiz şey gerçekten bizim ilişkilerimizin le sonucunda ortaya çıkan bir şeydir. İlişkilerim bağlamında ben aslında Kimliğimi ya sürekli göçebeleştirebilirim çok farklı bağlantılar kurarak hakikaten sürekli kimliğim dönüşür ya da kendimi yere bir ağaç gibi toprağa bağlayıp tek bir kimlik ve tek bir köken üzerinden kendimi inşa edebilirim. Dolayısıyla burada ödüpüsün özellikle kimliğini öğrenmek isteyenler ayaklarına baktıklarında sanki insan gövdesinde bir ağaç gibi. Yani kökleri var bu köklerde bir toprağa bağlı dolayısıyla bir kökenin göstergesi olarak ele alıyorlar. Yani ayaktaki yara bir anlamdaki kökün yani kökenin izi. Haline gelmiş oluyor ama diğer yarası Olypus'un ilginç tabi o da sürekli kapanmayan açık yara sürekli kanayan yara bu da e, gezginliğinden kaynaklanıyor yani bugün aslında hepimizin yaşadığı e, yaşamak zorunda kaldığı bir tür göçebelik. Mültecilik e, durumu var e, haliyle bizde sürekli bir e, açık yaramız var aslında yeryüzünde dolaştıkça ve deneyim e, yeryüzünü deneyimledikçe ve başka e, kişilerle ilişkiye ya da başka bedenlerle ilişkiye geçtikçe aslında sürekli bu yara kanıyor deneyimin yarası kapanmıyor hiçbir zaman yani yeryüzünde var olmanın ...yollara düşmenin aslında açtığı bir yara... ...diğeri ise evet köken hemen kökene bağlıyorsunuz... ...ve köken üzerinden de bir milliyetçi, işte bir e, dinci ya da bir mezhepçi... ...bir kimlikle ilişkilendirebiliyorsun... ...dolayısıyla onu sabitlemiş oluyorsun... ...ama diğer yara gerçekten benim sürekli... E, ...sürekli beni aslında kanadığı için de e, sürekli beni, e, beni yollarda da e, tutan bir yara... Hem açılmış bir yara ama aynı zamanda da kapanmayan bir yara. Şimdi devletçi yaklaşımlar genellikle bu ayak bileğindeki, ayaktaki yaralar üzerinden o kişiye bir kökenle ilişkilendiriyor ve haliyle de işte kökle ve kimlikle ilişkilendiriyorlar. Biliyorsun devletler hani ağaçları severler hatta bedenlere ağaç gibi muamele ederler. Soy ağaçları var örneğin değil mi? Soy ağacı dediğimiz nedir ki? ...kökenlerini... ...işte bulup bir kimlik... ...kimliğin izini... ...sürüyorsun ve sonunda da... ...bir kök buluyorsun tıpkı bir ağaç gibi... ...o kökten çıktık ve... ...ve yayıldık... ...yeryüzünde yükseldik gibi bir anlayış var... ...fakat ağaçlar en çok... ...soy kırımlara yarıyor tabi... ...Nazi Almanyası'nda olduğu gibi... ...ya çok ilginç aslında mesela... ...Nazi Almanyası henüz... ...Naziler, Naziler şey olmadan önce... İktidara geçmeden önce çoğu kişi açısından kimliğin hiçbir önemi yokmuş. Bunun farkında bile e, değillermiş. Hitler öncesi Almanya'sında kimileri Yahudi olduklarının dahi bilincinde değildi. Ta ki Naziler onları buna zorlayana kadar... Bunda da e, Semelin e, yazar Arındırma ve Yok Etme iletişimden çıktı. Bu soykırımları özellikle dünyanın her yerinde yaşanan soykırımları inceleyen bir araştırma kitabı. Peki e, bu mağduriyetlerin e, yarattığı e, aşırı mağruriyetler diyelim ya da aşırı talepkarlıklar... E bir tür milliyetçiliğinde köklerini yaratmış olmuyor mu? Mesela sen diyelim ki e, hayatının belli bir döneminde çok ciddi aşağılanma, e, işkence, ötekileştirmeye maruz kaldın ve eline bir fırsat geçti ve birdenbire bütün bu mağduriyeti, bütün bu ezikliği tırnak içinde söylüyorum, bütün bu yaraları, e, başkalarını üzerine çıkmak için kullanmaya başladım. Tıpkı işte dediğin gibi Adolf Hitler'in ya da ee, ne yazık ki e, bunu tartışmaya açmak için söylüyorum. Bugünkü e, ve altını çizerek söylüyorum. İsrail hükümetinin yaptığı gibi hı, yani hükümetten hı. söz tabi, tabi, Burada kesinlikle tabi. bir toplumdan söz etmiyoruz. Değil, değil. İsrail ve Filistin arasındaki ilişkiye de böyle bakabilir miyiz? Yani bu soykırım mevzunun e, yarattığı bir patlama, bir dışa vurum gibi bir üst patlaması gibi. Nasıl bakıyorsun bu Filistin-İsrail meselesine? Yani birlikte düşünelim Evrim. Yani ben de birlikte düşünerek aslında sorunları ya da yeni sorunlar birlikte ortaya atarak onları çözmeye çalışmaktan yanayım. Çok yani ben direkt aklıma gelen bu köle ve efendi arasındaki ilişki geliyor. Yani hem niçede vardır. Özellikle işte efendi aktiftir, etkindir. Dolayısıyla Köle ise her zaman reaktiftir ve ona tepkisel olarak davranır ama köle iktidara geldiğinde yine bu tepkiselliğin iktidarını görüyoruz. Daha doğrusu bu zaman bugüne kadar iktidar olanların hepsi aslında köleler diyebiliriz ve köleler bir zamanların bir dönemlerin mağdur olanları şimdi zalimlerine dönüştü. Yani kölelerin iktidarını görebiliyoruz ne yazık ki dünyanın her yerinde yani mağdurların aslında zalimlere dönüştüğü bir e, yeryüzü var ne yazık ki ve bunu da değişmesi için aslında bu aramızdaki bu ilişkilerin değişmesi. iktidar her yerde ama bu iktidar ilişkilerinin gerçekten değişmesi gerekiyor. Yani her zaman biz gündelik hayatta bile reaktif davranıyoruz, tepkisel davranıyoruz. Yani hem bu politik hem de ya da gündelik kişisel ilişkilerde bile böyle bir anti... E ön ek ile kendimizi tanımlıyoruz. İşte ben anti bilmem neyim, anti şuyum, anti buyum. E peki sen ne'sin dediğinde gerçekten kendini tanımlayamadığını görüyorsun. Çünkü o anti dediğin olmasa sen kendini tanımlayamayacaksın. Yani efendiye göre yine kendimizi e, ...tanımlıyoruz. Dolayısıyla reaktifiz aslında. Tipik ona bağımlıyız. Köle, bağımlıyız. Bir köle tavrı bu. Kurucu olmak yerine... dünya <gülüyor> e, onun karşısındayız ama <gülüyor> aslında varlık nedenimiz <gülüyor> kendisi. kendisi. Çok psikanalitik de, bir durum çok yani. Çok güzel. Yani o e, olmasa e, biz de olmayacağız. Dolayısıyla kimliğimiz bile ona bağlı. Çünkü anti dediğin zaman on, onun adına ekliyorum ben. Antiden sonra geldiği yere, e, o pozisyona dolayısıyla... ...onsuz bile ben var olamadığımı... ...düşünebiliyorum ki bugün hani muhalefet bile... ...aslında yani tam da bu... ...iktidarla birlikte ortaklaşa nasıl aslında el birliğiyle... ...çalıştıklarının bir güzel bir göstergesi yani. Bir de kelimeyi unuttum Hatırlarsın rehinenin... ...kendini teröristin... ...yerine koyduğu bir durum vardı. Stockholm Stockholm sendromu. Yaşıyoruz değil mi? Yaşamaz mıyız? O hepimizin yaşadığı bir durum... ...sanırım. Evet bir akustik mola evet, verelim. Evet, evet verelim. Ferye'le e, bir selam gönderelim teknik masada e, ve bir akustik mola verelim. E, bugün bir film müziği var elimizde. Blue Note e, e, firmasının yayınladığı 1997 tarihli bir sinema filminin e, müzik kaydı, soundtrack dediğimiz türden film müziği. The Last Time I Committed Suicide e, Son intihar ettiğim sırada veya esnada diye e, telaffuz edebileceğimiz bir film. Bu film Neil Cassidy e, Beat Generation'dan malum yazar Neil Kesedi, 3'ün biri isimli kitabıyla da Türkiye'de okuduğumuz uh -huh. e, sanırım parantezdi Ay, şimdi tam hatırlayamıyorum Neil Cassidy'nin hayatını anlatan biyografik bir film ve 97'de çekildiğinde Thomas Jane aktör Thomas Jane Neil Cassidy'yi canlandırmıştı ve Keanu Reeves de sanırım bu filmde rol alıyor B sınıfı bir işte ne diyelim bağımsız film bolca caz var içinde biz de bu a, albümden bir parça seçtik Diane Reeves Sugar Blues You say what you choose but I'm all confused I got that sweet sweet sugar blues more sugar I've got Your doggone fools turn sour on me I'm so unhappy, I feel so bad I could lay me down and die You can say what you choose But I'm all confused I got that sweet, sweet sugar blues, more sugar, I've got that sweet, sweet sugar blues. Say what you choose But I'm all confused I got that sweet sugar blues Evet herkese yeniden merhaba sıcak bir yaz günü ve nemli bir yaz günü stüdyonun ne diyeyim serinliğinde Evrimle birlikte yol geçini. Geçiyoruz. <gülüyor> bir de laf başlarsın ya böyle lafın sonunu getirmek için dolaştırırsın falan bir sürü bağlayamazsın ama o sırada da baya yol kat edersin. Sonra da köpüklü kahveden <gülüyor> tedirgin bir yudum alırsın. Ee, konu kız istemeye gelmiştir. <gülüyor> evet. Son... Efendim, sebebi ziyaretimiz dersin. Evet evet evet. Berbat bir nokta. O giriş giriş her zaman şeydir sıkıntılıdır. Yani dolayımlı çünkü dolan dolandırıyorsun lafı zaten. Çiftler Ve... aralarında anlaşmışlar. İşte oraya Hı. gelmek lazım aslında evet. bize de laf düşmez evet. ama nedense bize de laf düşüyor gaf Onlar <gülüyor> genellikle. gaf yani. çok... şey, konuştuğumuz bir mesele vardı evet şimdi Hı -hı. müzik dinlerken de seninle mağdur ve mağrur ilişkisi ee, geçen cumartesi cumartesi annelerin 700. kez Galatasaray Meydanı'nda toplanmaya çalıştığı e, zor bir gündü bu konuyla ilgili bu sabah e, gazete duvardan öğrendiğimiz kadarıyla e, İnsan Hakları Derneği'nde de bir İstanbul Şubesi'nde bir basın açıklaması yapılmış ve meydanları terk etmeyeceklerini beyan etmiş cumartesi anneleri. Bu konuda e, tabii istismar meselesi de tartışılıyor filan. E, bu konuda şeyi konuşmak lazım. Şu an e, sosyal medyada da Vedat Arık'ın çektiği gözlerine sağlık, yüreğine sağlık ee, o fotoğraf e, Ahmet Şık'ın bir cumartesi annesinin e, Arad Dink'in e, ve diğer HDP'li sanırım milletvekillerinin e, Arad Dink'i güvenlik güçlerine teslim etmeme anını betimleyen fotoğraftan söz etmek lazım. Sosyal medyada bu fotoğrafı bir Rönesans tablosuna benzeten de var. E, sanırım masumların katli <gülüyor> mealinde bir foto şey e, tablo. Bu şeyi tekrar düşündürüyor. E, sanat ve hayat ilişkisini tekrar düşündürüyor. <gülüyor> hayat mı sanatı taklit eder? Ta e, <gülüyor> sanat mı hayatı taklit eder? Buradan tabi e, uzun ömürler dileyerek Ara Güler'i de anmak, anmakta fayda var. Ara Güler'in de fotoğraflarında her zaman bir tablo duygusu ...neredeyse, pitoresk değil mi? Hı hı. Bir... Ya, ya, humanist bir e, şey hep vardır. Kaygı hep vardır. Ama hep bu... ...onun tatlı asabiyetiyle... ...vertaraf edilir, geçiştirilir. Ben gördüğümü çekiyorum, e, der. Hı hı. Bunu mütevazılaştırır. E, şeye gelmek istiyorum. E, biz... ...acaba mağdurun ne kadar yanında... ...ne kadar önünde, ne kadar arkasındayız? E, eylemin... Ne olduğu ve olmadığını ne kadar farkındayız. E, bir olayın esnasında orada olmakla ardında e, orada olmak arasında ben fark görüyorum. E, ya da bir olayın öncül e, figürü olmak da işte avantgard zaten sanat tarihinden bildiğimiz o tabirle e, olmak arasında fark var. Şimdi bu fotoğraf üstünden gidersek. Vedat Arık'ın çektiği fotoğraf üstünden gidersek, o fotoğrafı umarım yanlış anlamadım, o fotoğrafı tabii ki tablolaştırmak gerekmiyor. O fotoğrafı bir meta haline getirmek, bir poster haline getirmek, bir klişe haline getirmek gerekmiyor. Çünkü bu olağanlaştırır meseleyi, konuyu popülerleştirir, olağanlaştırır, düzeysizleştirir, sıradanlaştırır. ...hatta iki boyutlu hale getirir... ...o aslında üç boyutlu bir fotoğraf... ...ne dersin? Yani, kesinlikle Evrim... ...aynı şekilde bir imgeye dönüştüğü zaman... ...bir imaja dönüştüğü zaman... ...orada bir olay var aslında... E, ...ve olayın... E, ...dahil olanlar var aslında... ...hep birlikte e, bir olayı... E, ...birlikte yaşıyorlar... ...sonra araya kamera giriyor... ...ve kadraja alınıyor... ...o bir anlık aslında... Çok andır göz açıp kapayıncaya kadar işte deklanşöre bastığım bir andır aslında ve o an imgeye dönüşüyor ve bir tabloya dönüşüyor yani aslında evcilleştiriliyor aslında her tablo bir tür evcilleştirilmiş. E, Hakikat. bak, evet hakikattır çünkü yine Lakan e, biliyorsun imaj ve imaj perdesinden söz ediyor işte nesne ya da olay aslında ele geçmez bir taraf vardır ama biz araya bir tür perde yerleştirerek e, o e, ve aramızda bir o perde var ve biz o evcilleştirilemeyen o yabani olayı e, ele geçirip o e, imaj perdesinin üzerinde yakalıyoruz ve evcilleştiriliyoruz. Burada da yine bir imge perdesinin de yakalanmış bir olay ve o olayında bir süre sonra tam desenin dediğin gibi basma kalıp klişe bir imgeye dönüşme tehlikesi var. Ve o fotoğraftaki yabaniliği sen övüyorsun şu anda değil mi? Yabaniliği evet. evet. Zey Zeynep Sayın'ın da buradan selam yollayalım. Zeynep Sayın'ın da bu konuda benzer bir meramla ee, Özgür Taburoğlu'nun e, resim, söz ve yazı isimli kitabında yaptığı bir alıntısı var. Zeynep Sayın'a şöyle göndermede bulunuyor. Taburoğlu onun şu sözlerini e, seslendiriyor. Biz de tekrar seslendirmiş olalım. Vedat Arık'ın fotoğrafı üzerinden. Cumartesi anneleri fotoğrafı üzerinden. İmge'ye haysiyet kazandıran içindeki boşluktur. İmge'nin mevcudiyeti sürekli elden ve bakışlardan kaçan Hal değiştiren, farklı görüngüler içinde beliren başkalığın iziyle olanaklı olur. İmge, göze geldiği ve dile geldiği anda kendine bakanın, değinin, değininin yarattığı bozucu etkiyle içindeki kökensel boşluğa çekilir. Yani Çok onun doğru. yabaniliğini ona bırakmak, evet. o, o fotoğrafın hakikatini onda Hı. tutmak. Evet imgelere çok ihtiyacımız var ki insanlık hakikaten bu imgeler üzerinden e, pek çok e, düşüncesini de e, dolayımlamış imgeleri düşünerek aslında düşünceyi geliştirmiş ama e, bir anlamda da olaydan giderek düşün uzaklaşma tehlikesini de içeriyor. Zaten imgenin kendisi bir dolayım yani bir evcilleştirilmiş bir imge evcilleştirilmiş bir görüntü yani asıl olayın aslında yerinde yok aslında sadece onun bizse bir, bir Evet, imgesini kopyasını yakaladık ve onun üzerinden aslında olayı düşünmeye başlıyoruz. Az olay bambaşka geçmişte de olabilir. Demek ki bu ne söylüyor bize bazen bazı görüntülerle, bazı anlarla, bazı seslerle uzlaş uzlaşmak zorunda değiliz. Uzlaştığımız anda bir suç ortaklığına gidiyoruz. Ee, bu sen de sus, ben de sus, susayım uz uzlaşması gibi bir şey aramızda kalsın diyerek. Bir tür suç ortaklığına başlıyoruz. Evet şöyle yapıyoruz. Aynı zamanda biz o imgeyi öne çıkararak o imgenin arkasında bizi de saklanıyoruz. O imge bizi de korumuş oluyor. Yani bakıyoruz tabii ki sosyal medyada o imge üzerinden e, ve o imgeyi paylaşarak evet cumartesi annelerini destekleyenler çok olduğunu görüyoruz. Hakikaten çok fazla. Ama herkes o imgenin arkasına saklanmış vaziyette. Yani olay yerinde... O kimseler yoklar. Yani olay olmuş bitmiş bir imge ortada var ve şimdi o imgeyi e, öne iterek e, ve o imgenin arkasına saklanarak aslında bir anlamda e, vicdanlarını da e, iyileştirmeye çalışıyorlar diyebilir miyiz diye böyle bir kendimden de yola çıkarak söylediğim bir şey bu. E, fotoğraf ajanslarının e, imge bankalarına baktığımız zaman en çok e, ne yazık ki e, bu ifadeyi kullanmak belki doğru olur. E, en çok değer kazanan kağıtlar ve imgelere baktığımız zaman e, işte yani herhalde söylemekte pek zarar olmaz. E, yani. ...reklama girer mi girmez mi bilmiyorum. İşte Getty, Magnum gibi ajanslar var ya... Hı -hı, ...imge hı. bankaları bildiğin hı -hı. bunlar. Tabii, tabii. İmge satıyorlar, hakikat evet. sat satıyorlar. Evet. Ee, Onlar da... ...mesela aklıma... E, ...tipik klişe imgeler... ...geliyor. İşte 68 Paris'inden... E, ...barikat imgesi... ...Jean Paul Sartre'ın... E, ...gazete satarken... E, ...imgesi... ...ya da işte ayın yüzeyindeki ilk ayak izinin... ...imgesi veya... ...Vietnam'da... E, bomba yediği için koşan kızın imgesi ya da e, belki e, ne diyelim nur içinde yatsın hrant Dink'in e, o yırtık ayakkabısı ve üstüne örtülü gazeteyle gazetenin önündeki imgesi hı hı hı. bunların her birinin dediğin gibi önünde ve arkasında olduğumuz anlar var e, bunların her biri birer bayrak bazılarımızın Çok evet bazılarımızın hiç taşımayı istemediği ama bazılarımızın ise sürekli çoğalttığı ve hı hı. bir tür dediğin gibi sembol haline getirdiği imgeler burada dediğimiz konuşmaya çalıştığımız şey şu galiba bu imgelerin pozitifi ne nedir negatifi nedir yani biz bunların pozitifine mi sahip çıkıyoruz yani baskısına mı sahip çıkıyoruz yoksa negatifine yani içindeki anlama mı ...sahip çıkıyoruz... ...bilmiyorum yanlış çok doğru, yani ...çok e, doğru bir şeye aslında... ...tam da e, ben de oraya doğru gitmek istiyordum... ...Evrim bir tarafta evet onu bir tablo... ...gibi gördüğümüz zaman... ...onu sadece bir kadraj... E, ...çerçevenin içine alınmış... ...bir kompozisyon olarak baktığımız zaman... ...çok şey yitirmiş oluruz aslında... O bir anlık bir görüntü, o imge aslında arkasında müthiş bir e, buzdağını içeriyor. Yani görünmeyen bir o kadar da onun imgenin boşluğu var aslında. Ya da o boşluk hakikaten henüz ortaya çıkmamış, e, on binlerce varlığı da içeriyor, çokluğu da içeriyor. Biz eğer bir, bu imgeyi... E, olmuş bitmiş e, ve e, ve sadece e, bir kompozisyon olarak aslında ele aldığımız andan itibaren aslında o boşluğu kaçırmış oluyoruz olayın e, vuku bulduğu boşluğu o olay hala devam ediyor olup bitmedi sanki olup bitmiş gibi düşünüyoruz Dolayısıyla imgelerin galiba bir iki türlü alımlanması var bir gerçekten bir kompozisyon olup bitmiş bir bir e, bir e, bir şey gibi ele alındığı zaman e, evet o bir simgeye bir bir, e, ...bir alıp duvarına asacağın bir resme e, dönüşüyor ama öbür taraftan o imge seni aslında arkandan itebiliyor, sokağa itebiliyor. Hani biraz önce dedim ya bazı imgelerin arkasına saklanıp aslında e, korunuyoruz hayatın akışından. Yani ama bir, tür, bir tür vicdani bir sadaka gibi evet. değil mi? Evet. Fakat bazı imgeler var ki hakikaten o imgeler bizi arkamızdan iterler yani sokağa iterler aslında. Ya yani olayın içine iterler... ...hayatın içine katılmaya iterler... ...ama bir e, evet... ...böyle imgeler de var... ...ya da imge böyle de olabilir... ...üstelik imgenin çeşitli e, satırlarda ...dolaşıma girdiği... ...anda... ...sembolleştiği an... E, ...nazi bayrağından tut işte... E, ...çift dilli... E, ...malum... E, ...kılıcı aklıma geldi... ...Hazreti Ali'nin... ...evet evet... E, veya işte Atatürk'ün imzasından tut, e, ne diyelim bir V for Vendetta filmi vardı hatırlarsın. İşte onun malum e, maske imgesine kadar e, aslında olduğundan bittiğinden çok daha fazlasına gönderme yapan değil mi? birçok e, göçebe imgeyle aslında karşı karşıyayız. Bunu dövmelerde görüyoruz, arabaların arkasında görüyoruz. E, aslında çok da garip benzerlikler de görüyoruz. Mesela Amerika'da Beyaz Saray var. Nedir Beyaz Saray'ın başka bir telaffuzu? Aksaray. E bizde de Aksaray var. Yani şu anki hükümetin değil mi? Evet evet. Yani AK Parti olarak bakarsan bir sarayda Cumhurbaşkanı Erdoğan, onun da sarayı var. Hı hı. Veya Beyaz Saray'ı var. Bunlar aslında ne kadar bilerek veya bilmerek yapılmış çok merak ediyorum neredeyse bu e, semboller e, yolculuk yapıyor. Yani her yerde aynı e, tür sembollerle karşılaşmak mümkün ama e, evet yani tekrar biz bir imge gelecek olursak imgenin e, bir seyirlik imgeler var. Bir de gerçekten e, imgenin e, bizi e, ettikleri ettikleri var. Daha doğrusu bizi katılımcı olmaya, e, hayata katılmaya e, zorlayan imgelerdir. ...de var diyebiliriz. Ya imgelerin aslında bir anlamda... ...ya da düşünmeye zorlayan imgeler... ...olması gerekiyor. Dolayısıyla pornografiden de... ...burada bahsedebiliriz. Ya da başka türlü bir hastalıktan bahsedebiliriz. Yine Taburoğlu'nun e, resim, söz... ...ve yazı kitabına dönersek... ...şöyle bir... E, ...patolojik durumdan söz ediyor. E, türlü kayıtsızlık... ...sabırsızlık ve yorgunluk... ...türleriyle malül. E, kent sakinlerinden e, imajlar arasında estetik deneyimler, sembolleştirmeler, imge yaratma, bozma etkinlikleri, yaratıcı ve ezber bozucu okumalar beklemekte zorlaşır. Yaratıcı okumalar son bulduğu zaman imajlara fazla maruz kalmanın belirtisi olarak takıntılar, tekrarlı ruhsal saplantılar, otistik deneyimler ortaya çıkar. Bu arada ben de bir parantez açayım. Otistik e, olan bütün e, insanlar... E, Tabii ki bu alıntının e, hedefi veya kaynağı değiller. Olamazlar. E, burada bir aşağılama, ötekileştirme yoktur. Bunun altını çizmek isterim özellikle. E, Kevin Robbins'e gönderme yapıyor. Özgür Taburoğlu. Vizyon otistiktir diye yazar. E, otistik tekrarlar, sürçmeler çok fazla işlenmemiş bilgi ve resimler arasında ol, e, kalmış olmanın sonucu bocalamaların belirtisidir. Bu yüzden takıntılar... Aynı anda ruhsal telafi yolları gibi de anlaşılabilir. Takıntılar sayesinde imajlar çarpıtılmış, yanlış yorumlanmış da olsa yeniden simgesel alışverişlere dahil edilirler. Çok haklı yani imgeler özellikle öyle takıntılı hale getiriyor ki bize hatta o imgeyi görür görmez birdenbire biz aslında kışkırtılabiliyoruz. E, pek çok e, milliyetçi e, imgeler e, biraz da böyle yani takıntılı e, bireyler haline e, geliyoruz imgelerle biz aslında harekete e, geçirme geçiriliyoruz çok iyi biliyorlar imgelerle bizi harekete ya da simgelerle harekete geçirmeyi e, bir de bir de pornografik imgeler var aslında hakikaten bizi düşündürtmeyen... Ee, hiçbir şekilde e, merak ettirmeyen bizi güden e, bizi güden bizi esir alan e, ve düşüncemizi dumura uğratan e, hatta akışı hayatın akışından bizi e, al alıkoyan e, düşüncenin akışından da alıkoyan e, imgeler var pornografik imgeler çoğunlukla medyada dolaşan imgeler yani bu şekilde imgeler tüm çıplaklığıyla bize gösterdiklerini iddia ediyorlar. E, dolayısıyla e, ne yazık ki e, bir hakikati söylediğinde iddia ediyor böyle bir imge. Ve hakikatin karşısında tabii ki benim söz söyleme hakkım yoktur. Ben ona boyun eğmek zorundayım. Ve böyle imgeler var. Boyun eğdiğimiz imgeler, sorgulamadığımız imgeler var. Dolayısıyla imgelerle kuracağımız ilişki gerçekten de e, tehlikeli. ...Özgür Taburoğlu'nun da dikkati çektiği gibi... ...imgelerin etkisi altında yaşıyoruz... ...bir imge bombardımanı altında yaşıyoruz şu anda... ...ve buradan hayatta kalmak... ...ya da sağ salim... ...bu tehlikeyi atlatmak çok zor... ...yani hakikaten imgelerden de korunmak için... ...ciddi anlamda bir, bir şey, yöntem bulmamız lazım... ...detoks... ...yani ya da işte bir takım enge, imge koruyucular... ...yaratmamız lazım... Hakikaten çok büyük zararları var. Bir kere en büyük zararı beni e, düşündürtmüyor. Yani ve maruz kalıyoruz. Maruz kalıyoruz. Zombiler gibi düşünmeyen, belleksiz e, zombilere dönüşüyoruz aslında bu imgelerle. Yani zombileşmesinin ya da zombi kültürün ortaya çıkmasının imgelerin de büyük rolü var. Nedir? Düşünmüyor, belleksiz ve sürekli tüketen bir e, bir ırk değil mi zombiler ve bugün hakikaten imgelerin yol açtığı ya da yarattığı yeni bir insan türünden bahsedebiliriz hiç de olumlu bir tür değil bu İmge zombisi İmge, yani ya da zombinin kendisi dolayısıyla hakikaten imgeleri seçerek tüketmemiz gerekiyor yani her imgenin üzerine biz balıklama atlıyoruz atlamasak bile zaten biz maruz kalıyoruz İmgeler çok önemli İmge bizi düşündürsün birlikte düşünelim ve bitmesin Açık bir yapıt olsun o. sürekli aslında ben ondan onda yolculuk edeyim onun kıvrımlarında dolaşayım ama tekrar hayata geri geleyim yani İmge beni esir almasın İmge'nin İmgini, içinde kaybolmayayım beni kussun İmge sokağa e, atsın yani hayatın içine atsın sonra hayattan çıkıp tekrar başka bir İmge'ye de girebilirim ama ne yazık ki sadece ve sadece şu anda İmge'lerin e, tuzağına düşmüş vaziyetteyiz Nerkisos'un kendi imgesinin tuzağına düşmesi gibi yani selfie'ler işte ya da diğer imgeler biz ne bu imgesel bir düzeyde yaşıyoruz diyebiliriz yani imgelerin içinde yaşıyoruz. Ve sokaktan hayattan çok uzak kaldık. Ve sokaktan uzak kaldığımız için de e, her şey bundan <gülüyor> biz de sorumluyuz her şeyden diyebiliriz belki Birbirimize uzaklaştıkça yakınlaştığımızı zannediyoruz. Ee, yaratılan bu elektronik e, yakınlığın ne kadar aslında biz, bizi, bizi birbirimizden uzaklaştırıcı hale getirdiğinin hiçbirimiz farkında değiliz. Kendi e, sosyal e, sermayelerimizi üretiyoruz ve hem şikayetçiyiz hem de bununla üvünüyoruz. Bizi kaç kişi takip ediyor, kaç kez okunmuşuz, kaç kişi bizi e, e, görmezden geliyor hakkımda kim ne demiş büyük bir nasyizim e, kay, kaynağı olan ama bizim de buna ifade özgürlüğü e, kılıfını uydurduğumuz e, hatta ne yazık ki benim hep eleştirdiğim bir şeydir anonim e, imza ve semboller arkasına saklandığımız bir mesele e, şöyle de narcizane bir e, şeyim var e, gözlemim var herhangi bir coğrafya veya toplumda e, anonim imzayla ve anonim görselli bir kişi kendini ne kadar temsil, e, ihtiyacı duyuyorsa emin ol e, o toplum veya coğrafyadaki demokrasi seviyesi de o kadardır. Kesinlikle, haklısın. Evet. Yani e, genellemelere e, ya da tümellere e, doğru giddikçe, gittikçe evet, kendini e, bir tümel üzerinden kimliklendiriyorsan e, haliyle e, birey olma ya da e, bireyin o potansiyelini keşfetme durumundan e, yoksunsun aslında. Ama yani burada, kendinden ha habersiz. Tabii burada anonim denen şeyin ideyasına, politikasına da zarar veriyorsun. Hani anonim tabii ki olunmalı. Anonim çok siyasal bir duruştur. Tabii. Hani hiyerarşiyi reddeder, değil mi? Ya imzayı reddeder. İmzaı reddeder, mülkü yazarı, reddeder. Yazarı yaz mülkü reddeder, evet. yazarı reddeder. Hani, tamam onu tabii. anlarız. Ama bir de bunun arkasına hep konuştuk hı, bu hı, hafta hı, bunu. Hı. Bunun arkasına bir de saklanmak var. Bu Hı -hı. da bir tür bence, af buyur, yüzsüzlük yani. Kesinlikle. Lütfen bunu kendin olarak söyle. Bir şey söylemek istiyorsan benim Hı -hı. karşıma kendin olarak, evet, çık, olarak evet, çık. Evet. Hani... Ne ilginç. E, yüzsüzlükten bahsettin ama bir yüz kitabımız var. <gülüyor> Öyle mi? <gülüyor> e, Facebook. <gülüyor> bir ara verelim mi akustik? hadi evet, peki öyle yapalım. Vallahi epey konuştu. Blue Note e, etiketli e, bir film müziği Last Time I Committed Suicide filminin müzikleri arasından e, bu hafta çalacağımız ikinci şarkı Elphist Charles tarafından söyleniyor. Ateşket, <Gülüyor> Ateşket. A brown and yellow basket I send a letter to my mummy. On the way I dropped it I dropped it, I dropped it Yes, on the way I dropped it A little girlie picked it up And put it in her pocket She was trucking on down the avenue But not a single thing to do She went peck, peck, pecking all around When she spied it on the ground She took it, she took it My little yellow basket And if she doesn't bring it back I think that I will die I lost my yellow basket and if that girlie don't return it, don't know what I'll do. Oh, 94.9 Açık Radyo'da Rahmi ile beraber sunmaya gayret gösterdiğimiz Yol Geçen Programı'nda e, bu hafta film müziğimizi dinledik. İkinci parçamızdı, sekizinci sıradaki ikinci parçamızdı. E, albümden Ella Fitzgerald söyledi, At Tiscuit, At Tascuit bir film müziğiydi dediğimiz gibi Beat Generation e, kuşağından. ...diyebiliriz... ...Thomas J'nin canlandırdığı... ...Neil Cassidy'nin hayatını anlatan... ...biyografik filmin müziğiydi... ...Blue Note etiketli... ...albümüydü... E, ...düşüncenin eyleme... ...eylemin düşünceye dönüşme sürecindeki... ...sancılardan ve bunun imgelere... ...ve simgelere ve tabii... ...propagandaya akislerinden... ...bahsediyorduk... <gülüyor> e, ...felsefe sence... ...bir tıkanıklık mı yaşıyor... ...Türkiye'de, dünyada nasıl bakıyorsun? Yani zor bir soru... ...bilemiyorum hakikaten... ...ben ancak benim e, lavabonun tıkanıp tıkanmadığını e, bilebiliyorum... Giderler, e, ...giderlerin ev, evdeki... Genel dünyaya baktığımız zaman evet böyle bir düşüncenin sanki pıhtılaştığını da görebiliyoruz. Düşüncenin pıhtılaşması aynı şekilde gündelik hayattaki bu eylemliliğin de pıhtılaşmasını içeriyor. Çünkü 68 olaylarına baktığımızda hakikaten o olaylar var. Büyük bir direniş ayaklanma var, gençlik ayaklanma ama aynı zamanda da müthiş bir düşünsel bir sıçrama var o dönemde dolayısıyla bu iki e, sokak ve e, düşünce e, birbirlerinde e, besleniyorlar e, eylem e, ortadan kalkınca hayatın içinden sokaktan geri çekilince ne yazık ki düşünce de e, bir tür e, pıhtılaşıyor bir durgun suya Dönüşüyor. Yani her çalkantılı e, suyu e, çok kani bir metafor olarak onu ele alırsak. Çalkantılı su en verimli sudur özellikle çalkantılı göllerde müthiş bir canlık patlaması olur yani göller mevsimsel olarak tabakalaşır yazın örneğin hani en altta oksijen bakımından yoksul bir su tabakası vardır en alt tabaka ve besin maddeleri yığılır kokuşmaya başlar üst tabakada ise Suyla tema yüzeyde hava ile temas olan tabaka ise oksince evet biraz daha zengindir... fakat son barlı birlikte e, Göl ...altüst olur. Çalk e, karışır ve nasıl bir biyolojik patlama canlı patlaması olur. Yani e, aynı şey ben e, sanırım e, şimdi e, düşünüyorum bir tabakalaşma var. Ne yazık ki e, hayat e, da pıhtılaştırılmış. Donuklaştırılmış Sokaktan Geri çekilmek zorunda kalmış hayat Meydanlardan ve düşünce de ister istemez Kendi üzerine kapanmış olarak Görüyorum ya da öyle hissediyorum Hala buna rağmen Düşünmeye çalışanlar Düşünce üretmeye çalışanlar var Eminim kenarda Köşede kalmışlardır Bunların çok fazla ses soluğu çıkmıyor ee, onları e, biz duyamıyoruz yani bu ülkeden bahsediyorum tabi dünyada hani, e, Jizek çok konuşuyor değil mi hala yani her şey üzerine konuşuyor fakat e, bizim ülkemizde ne yazık ki felsefecilerin öz hele içinde e, bulunduğumuz duruma yorumlama çabalarının olmadığını görüyoruz. Sen de böyle bir makaleden bahsedeceksin. Evet. Dolayısıyla ben ee, sana o yol, yol <gülüyor> göstereyim. bu Aç dedin. Aklaman yine sanat tarihi doğal olarak geldi. Düşan'ın e, pisuarı kullandığı ya da bu aralar biliyorsun en magazinel e, yaklaşım sanırım bir kadın sanatçının aslında bunu akıl ettiği falan yönünde yazılar okuyoruz. E, bu da çok radikal bir buluş veya e, haber diyelim sanat dünyası için. Ee, şeye geleceğim. Lavabo aç ve felsefenin tıkanıklığından e, yine e, e, Düşan'ın değil mi yanlış hatırlamıyorum. Pisuar. Ha, <gülüyor> Düşan'ın Pisuar'ını e, gönderme yapan e, Guggenheim'de uzun süre teşhir edilen ve kullanılan altın renkli hatta altından, som altından Marzia Catella'nın Amerika işi ...hatırlarsın... Evet. E, ...istediğin gibi ihtiyacını görebiliyordun... ...dünyanın en değerli... E, ...hacetini gideriyordum... <gülüyor> <gülüyor> ...orada... E, ...o geldi aklıma... ...felsefenin aynı anda ne kadar değerli ve değersiz... <gülüyor> ...muamele gördüğü... <gülüyor> e, ...yanılsaması ya da bilgisini ürettiği için... ...bu geldi aklıma... ...buradan senin de atıfta bulunduğun... ...yazıyı anons edelim... ...çünkü yayınımızın süresi... ...bu yazının tamamını e, okumayı... ...ya da paylaşmayı pek mümkün kılmıyor... Yine Gazete Duvar'da bir, yaklaşık bir ay önce ya da 10 gün önce bir yazı yayınlandı. Hamza Celaleddin'in yazısıydı. Ellerine gözlerine sağlık. Kendisinin yazısı toplumsal krizde felsefecilerin sınıfta kalıp kalmadığı üzerineydi. Ve önermesi şuydu. Türkiye'nin birçok felsefecisi ya arı bir yüreksizlikten ya da tarihsel görü yoksunluğundan ötürü sessiz kalarak ve kendi içine kapanarak... Toplumsal krizin en edilgen parçaları olmayı yeğliyorlar. Oysa ki bu krizi göğüslemesi, dilsel yozlaşmayı tespit ve takip etmesi gerekenler, yeni bir dile ve yeni bir terminolojiye ön ayak olması beklenenler, bizzat bizler felsefecilerdir demişti bu yazısında gazete duvarda Hamza Celaleddin. İsterseniz okuyabilirsiniz. konunun Paris'e kavramı geldi. Ee, özellikle doğruyu söylemek ama risk alarak her türlü e, her türlü tehlike göze alarak aslında doğruyu söyleme böyle bir cesaret e, isteyen bir şey. Şimdi bir aslında e, bir de özür dilerim yıldönümü hı? hastalığı var. Bu da bir paranteze dönüştü. Yani o biz o süreci her gün yaşıyoruz. Niçin bunun için otuzuncu, e, 40. 50. yani yıldönümü ...satılan, alınan bir şeye dönüştü değil mi? Ben evet. Bundan da tabii, biraz mustarebim. Ee, yani. e, takvim. Evet. Yani e, aslında tüm takvimler artık e, kapitalist e, tüketici takvime dönüşmüştür. Eski belki takvimler evet e, toplumun zamansal olarak örgütlenmesine yarıyordu. Bu yıl dönümleri işte ya da belli e, döngülerin başlangıcında oluyordu. Ama tıpkı imgeye... E, saygı duyacağımız yerde onunla affedersin göbek atacağımız noktaya gelmemiz gibi hı hı. yıl dönümleri de ucuzlaştırıyor en değerli ve en zor e, süreçleri. Neden böyle düşünüyorum? Çünkü Allah aşkına kutlanacak ne var bunda? Yani 700 haftadır kadınlar orada değil mi? Ya da 300 gündür Osman Kavala tutuklu. Yani bu, bunu ben hangi ruh haliyle söyleyebilirim ki? Bundan bahsediyorum. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Tabi tabi tabi. Yani bir yıl dönemleri de yine bir şeyleri örtmek için ortaya çıkarılıyor biraz önce hani bu imgeler özellikle yine bir şeyleri saklamak ya da arkasına saklanmak üzere öne doğru sürüldüğü gibi aslında biz pek çok şeyi hem biz aslında bir şeyler yapıyormuşuz gibi davranıyoruz. Ee, ben elimden geleni yapıyorum sosyal medyada, medyada paylaşımlarıma bakın işte e, fakat e, hayatta yokuz. Ya imgeleri paylaşıyoruz sosyal medyada ama dediğin gibi 700 haftadır e, annelerimiz e, orada ısrarla e, yaralarını arıyorlar. Yani oğullarını arıyorlar. Bedenleri yok e, fakat e, yaraları kalmış sadece. O yaralarını da anneler yüreklerinde taşıyorlar. Ve o yaralarıyla bedenleri buluşturmak istiyorlar. Kayıp oğullarına e, kavuşmak istiyorlar. E, evet yani e, ve bunu biz aslında e, bu en, e, en insani olan... E, ...ve e, yani bir oğul olarak, bir kız olarak... Ee, annenin bu e, hissiyatını, bu duygusunu paylaşmamak, onun yanında yer almamak mümkün değil aslında. Ve böyle bir e, böyle bir çok insanca bir e, talebi biz ne yazık ki bir imge üzerinden e, yine e, göğüslemeye e, ya da sak, e, ya da ne diyelim edilgin hale getiriyoruz kendimizi gibi geliyor. Yani imge beni edilginleştiriyor. Üstelik bunu en iyi beceren ülkede ne yazık ki Amerika Birleşik Devletleri e, o kadar kurgusal, e, hipergerçek e, bir tarihe sahipler ki o tarihi meşrulaştırmak için her yıl dönümünü kullanıyorlar. Neredeyse her yıl dönümünü kullanıyorlar. E, bu geldi aklıma şimdi. Aslında e, ritüeller bunlar takvimde biliyorsunuz tak zaman çok önemli yani her e, her e, devrim kendi takvimini yapıyor. Yani her toplumun e, ya da her iktidarın... ...her ideolojinin kendi... E, dini, Kronometresi kronometri evet. Kronolojik evet. noktaları var. Hı. Dolayısıyla Fransız devriminden sonra takvim değişiyor. Bu sefer o Fransız devrimi takvimi. Bunlar aslında hep aynı noktaya gelmemiz için... ...yani evet. olabildiğince olayın önüne geçebilmek için... ...icat edilmiş zamansal e, numaralardır. Yani... Her seferinde aslında biz tekrar ediyoruz, hep aynı olan geri dönüyormuş gibi. Ya geriye dönük de bir rekabet var aslında milletler arasında. Evet. 1776, işte 1453, ...1071... 1789, değil mi? Evet. 1923. Rakamların aslında etraflarında tıpkı imgeler gibi çok çok büyük anlatılar, değil mi? Onlara yığılmış, atfedilmiş çok büyük semboller e, var. Takvimi ne bozar biliyor musun? Çocuk ve oyun. Oyunlar aslında tam da takvimi bozanlardır. Yani ve e, o e, zamansal e, çizgiyi kırandır e, oyun. Dolayısıyla e, çocuklar e, oyunu bozacaklar diyeyim. Ve ya da bu ritüel, bu tekrarları bozacaklar. Yani o zaman dünyada çocuk yaşında diyebiliriz. Yani evrenin yaşıyla mukayese edecek olursak... ...dünya henüz çocuk yaşında ve bizimle bayağı oynamaya başladı. Çünkü Kesinlikle. takvimleri ilk bozan... ...yine dünyanın ta kendisi <gülüyor> ta oldu... Kendisi. ...anne e, bizlere... E, ...ne diyelim... ...baş kaldırdı ve... ...mevsimler değişmiş durumda... Kesinlikle. ...değil mi? Acaba dünyaya ya da evrene büyümeyen çocuk diyebilir miyiz sürekli çünkü yeni e, oyunlarla tam da bizim yerleşik hale geldiğimiz anda bizi yeri, yersiz yursuz bırakıyor. Yani felaketleri düşün. Yani biz felaket olarak algır, alg, algılıyoruz ama hayır doğa o, doğa kendi dinamiği kendi hareketi içinde davranıyor. Yani biz onu evcilleştirmeye çalıştıkça o bize isyan ediyor. Evet. Gayet çocuk bence dünya. Ama is, yine burada bir isyan yani bize evet. isyan etmiyor dünya. Dünya aslında kendince oynuyor ve bizi de çok taktığı yok. Biz aslında biz kendimizi çok önemsediğimiz için bize kendi merkez bakışımızla bize isyan ettiğini düşünüyoruz dünya aslında bildiği gibi davranıyor ve dünya bildiği gibi davranacak ve bizi yersiz yurtsuz bırakacak yersiz yurtsuz demişken aslında bir espriyle de bitirebiliriz Tabii. bütün bu meselelerin üstüne o halde uzaylı diye bir şey de yok. Çünkü önemli olan galiba uzayın neresinden olduğumuz değil mi? Kesinlikle. Evet evet bu eski bir e, espride ama hatırlamakta fayda var. Peki bu haftanın da sonuna geldik Evrim. Evet. Ben de memleketimi söyleyeyim o zaman ben göreceliyim. Sen nerelisin? Peki e, Feryal'e çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Teknik Masa'da ayrıca bizi destekleyen, dinleyen herkese teşekkürlerimizi, sevgilerimizi gönderiyoruz haftaya bir araya gelmek üzere hoşça kalın. Yol geçen hayati ve kitabi patikaların kesiştiği yol ağızlarında ayaküstü konuşmalar. Hazırlayıp sunanlar Evrim Altu ve Rahmi Ödül.